Evet telefonlarımız var yine. Alo. Ha, i̇yi akşamlar efendim. Hayırlı akşamlar. Hakkı Bey hoş geldiniz. Sağ olun. Saygılar sunuyorum. Saygılar bizden efendim. Buyurun. Bir tesettürle ilgili konuda bir soru sormak istiyorum ben. Şimdi malum kızlarımız başlarını örtüyorlar. Hı hı. Sıkı sıkıya da örtüyorlar. Ama bütün vücut hatları açıkta olmak üzere pantolon veya üst giysilerini giyiyorlar. E, bu usta ger gerçeği bilseler belki öyle yapmazlar. Ama Hı -hı. o başlarını örtmekle bu işin biteceğini zannettiklerinden e, diğer e, üst giysilerini, cilbaplarını giymiyorlar yani. Tamamen de çok daracık pantolon. Pantolon giyilebilir mantıkan. Ama daracık bütün vücut hatlarını gösterecek şekilde giyiyorlar. Hı -hı. Bu usta bir girici alıyorum ben. Evet, teşekkür ederiz efendim. Hayırlı akşamlar diyoruz. Yani sokaklara çıktığımız zaman kızlarımız veya hanımefendiler, Müslüman hanımefendiler mesela başlarını örtüyorlar, sırtları, yani açık bir yerleri yok ama yani örtünmenin e, amacına e, efendim Nur Suresinin 31. ayetine, asap Suresinin 56. ayetine uygun bir örtümme olmuyor. Mesela saçlarını böyle hörgüç gibi yapıyorlar, işte daracık pantolon giyiyor, işte göğüsleri dışarı fırlamış, e, sanki çıplak giyinik gibi böyle bir kıyafetin Allah'ın örtünme emriyle uyuştuğunu söyleyemeyiz. Şimdi örtünmede iki şeye dikkat edilecek. Birisi tesettürü sağlayacak. Yani kadının eli, yüzü ve ayakları hariç bütün bedeni yabancı erkeklere karşı. Yani buradaki yabancı erkekten maksat kendisine dinen nikah düşen bir erkeğe karşı, mesela amcasının oğlu da buna dahildir. <gülüyor> Kendisi nikah düşen bir erkek yani din dilinde buna namahrem deniyor. Kendisi haram olmayan, yani gerektiğinde evlenebileceği, nikahatı düşebilecek bir erkeğe karşı avrat mahalleri eli, yüzü ve ayakları dışındaki bütün bedenleridir. Yani saçları, kulakları, ensesi, gerdanı, bağrı, kolları, ayakları, dizleri, her tarafı bir, buraların örtülmesi lazım. İki, vücut hatlarını belli etmeyecek derecede bol olması, bir de içini gösterecek kadar şeffaf, olmaması çok ince bir olmaması lazım. Şimdi, <gülüyor> bu şekilde örtünen bir kimseyle hiç örtünen, örtünmeyen bir kimseyi kıyasettiğimiz zaman e, aralarında hiçbir fark yok diyemeyiz. Ama, böyle bir örtünmeyi Ayet ve hadislere uygun buluyor musunuz derseniz yani asla bulmuyor. Yani bu konuda bir e, makale yazmış kişi olarak e, tesettür konusunda e, öyle bir örtünme uygun değildir. Haldeki işte asap Suresi'nde ey prembirim e, eşlerine ve müminlerin hanımlarına söyle dışarı çıktıklarında cümbap dedi zaten Hakkı Bey. Cümbap Cil, evet. e, tepeden darına kadının avrat yerlerini örten giysisidir. Dış, giysisi, dış değil giysisidir. Değil <gülüyor> Bu mesela Suudi Arabistan'da çarşaf gibi olabilir. İlle çarşaf olması şart değildir. Mesela Erzurum tarafında başka bir giysi oluyor. Anadolu'da mesela, İç Anadolu'da işte üstte başını ve omzuna doğru örten bir atkı, altında bir şal var veya günümüzde uzunca bir pardüsü veya etek e, döpiez veya da işte yakalarının üzerine gelecek şekilde güzelce bir başörtüyle olabilir. Yani burada e, üç şey esastır. Bir, avrat yerlerini göstermeyecek. iki şeffaf olup yine dışarıdan içi gözükecek gibi olmayacak. E, üçüncüsü de giyinik ama bütün vücudu hatları belli. Böyle de olmayacak.